إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له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 وَمَنْ يُطَعَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْطَقَ الْحَدِيثِ كَلَامَ اللَّهِ وَأَحْسَنِ هَذِهِ هَذِهِ مُحَمَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرُّ الْأُمُورِ الْمُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةِ الْبِدْعَةِ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَمَّا بَ Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost edinmiştir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam daha henüz kendisine peygamberlik dahi verilmeden önce doğruyu ve yanlışı ayırt edebilecek bir rüşte sahipti. İnsanların putlara, yıldızlara, Aya ve güneşe tapacak kadar saptıkları bir ortamda bir olan Allah'a yönelendi. Ve o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine dost edinmiştir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam insanların meydanlara diktikleri putları kıracak kadar cesur. Ve bu putları kırdıktan sonra... Oradan kaçmayacak kadar sebatkar ve insanları hakka davet edip başına geleceklere katlanacak kadar fedakardı. O yalnızca meydanlardaki putları değil aynı zamanda gönüllerdeki putları kırmayı amaçlayacak kadar ileri görüştüydü. allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost edinmiştir çünkü İbrahim Aleyhisselam'da bir ümmetin öncülerinde bulunması gereken her türlü özellik bulunmaktaydı. İbrahim Aleyhisselam her seferinde terslenmesine rağmen babasını defalarca İslam'a davet edecek kadar azimli, her şeye rağmen Allah'tan onun için mağfiret isteyecek kadar şefkatliydi. İbrahim Aleyhisselam Rablik iddiasında bulunacak kadar azmış bir tağutun karşısına dikilip Allah'ın adını yüceltecek kadar cesurdu. Allah onu kendisine dost edinmiştir çünkü İbrahim aleyhisselam bu özellikleri ile tek başına bir ümmetti. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İn İbrahim ekâne ümmeten qanite tellellahi hanife ve lem yekun Muhakkak ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Tevhid inancına sahip olarak Allah'a itaat için kıyam etmişti ve asla Allah'a ortak koşanlardan olmadı. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Sübhane ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost edinmiştir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam önce kavminden ve sonra da onların Allah'tan başka taptıkları her şeyden beri olmuş ve onları tekfir etmiştir. İbrahim Aleyhisselam Rablerine dönünceye kadar ya da kıyamet kopuncaya kadar onlara düşmanlığını ilan etmiştir. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı ve onun ile birlikte bulunanların bu davranışlarını bizlere örnek göstermiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Kad kanet lekum usvetun hasene fi ibrahima vel ma'ah. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. İşte bu sebepten dolayı peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a örnek gösterilen ve tabi olunması istenilen tek peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Onun, yüz, onun yolundan yüz çeviren ise en rezil ve en ahmak kimsedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Summa ohayna ileyke anittebi' millet İbrahim hanife ve ma kana minel müşrikîn. Sonra sana Hanif olarak İbrahim'in dinine uy, o müşriklerden değildi diye vahy ettik. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Ve men yerğabu an millati İbrahim illâ men safiha nefsuhu ve lekad istafeynâhu fi'd-dünyâ ve innehu fi'l-âhireti İbrahim'in dininden kendini bilmezden başka kim yüz çevirir? dosun ki biz onu dünyada elçi seçtik Şüphesiz ahirette de ahirette de iyilerdendir. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostluğunu kazanmıştı çünkü o bir olan Allah'a ibadet edebilmek için Allah'a hicret etmiş, Kavmini ve vatanını terk etmişti. İbrahim Aleyhisselam Rabb'isine tevekkül ederek hicret etti ve Allah'tan kendisine yoldaş olacak bir evlat istedi. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ve kale inni zahibun ila rabbi sehedin rabbi habli min's salihin. Fabeshernahu bi gulam halim. İbrahim şöyle dedi. Ben Rabbime gideceğim. O bana hidayet edecektir. Ey Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir evlat ile müjdeledik. İbrahim aleyhisselam kendisi ve Allah'ın ona ikram ettiği çocukları için Allah subhanehu ve teala'ya her daim şöyle dua ederdi. Ve cenubni ve beniye. En nabudel esnem beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru ve onlar için her daim şöyle nasihatte bulunurdu İnna Allah estafa lekumuddine, falatmutun illa baantum muslimun. Oğullarım Allah sizin için bu dini İslamı seçti. O halde sadece Müslümanlar Müslüman Müslümanlar olarak ölünüz. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı ve ailesini alemlere üstün tutmuştur. Velakin onlar bu seviyeye gelebilmek için birçok imtihandan geçirmiş, geçirilmişlerdir. Birçok musibet atlatmışlardır. Bunlardan bir tanesi de Allah Subhanahu Teala İbrahim Aleyhisselam'dan oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Tam kendisi ile koşup oynayacak yaşa geldiğinde bir imtihan gereği kesmesini istemesidir. Bir babadan oğlunu kesmesi isteniyor. Hem de çocuğun en güzel çağında. İbrahim Aleyhisselam 80'inden sonra kavuştuğu yavrusu ile imtihan ediliyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Allah istemiş ise mesele kapanmıştır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ alemin." Hani Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir. Değerli Müslümanlar dikkat edin. Bu imtihan sadece İbrahim aleyhisselamın imtihanı değildir. Bu teslimiyet sadece İbrahim aleyhisselamdan sadır olmamaktadır. Onun zevcesi Hacer ve oğlu İsmail de aynı imtihandan geçmekte ve aynı teslimiyeti sergilemektedir. İsmail aleyhisselam ise babasına şöyle dedi. Allah subhanahu teala şöyle buyurmaktadır. Kale ya ebetif al me tu'mer. <gülüyor> setejidunu inshaallahu minas sabirin babacığım emir olunduğun şeyi yap inşallah beni sabredenlerden bulacaksın Allah Teala devamla şöyle buyurmaktadır Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek İsmail'i kurtardık sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık İbrahim Aleyhisselam imtihanı geçer ve onun mücadelesi ve sıdkı kıyamete kadar anılacaktır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ve fil kitabı İbrahim'e innehu kâne sıddîkan nebiyye. Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o sıddık bir nebi ve resul idi. allah Teala İbrahim aleyhisselamın oğlunu kesmeye giderken engellemeye gelen şeytana attığı taşları ve Oğlunun yerine verilen koyunu kendisinden sonra bizler için şiar kılmıştır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Selamun ala İbrahim kezalike neczil muhsinin innehu min el mu'minin. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırır. Çünkü o çünkü o mümin kullarımızdandır. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost edinmiştir. Bu yeryüzünde sadece ona ve peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a verilmiş bir mertebedir. Ve lakin bunun ile birlikte Allah iman edenlerin de dostudur. Allah Teala ne güzel bir dosttur. Onun dostluğuna nail olabilmek ne güzel bir nimettir. Eğer Allah bir kişiyi kendisine dost edinirse... Onun sözünü hiçbir zaman boşa çıkartmaz. Yemin etse gerçekleştirir. Dua etse icabet eder. O kişi artık Allah'ın himayesindedir. Hangi dost size bunları verebilir? Hangi dost size bunları sağlayabilir? İşte bu yüzden dolayı asıl dost Allah'tır. Diğerleri ise geçicidir. Diğerlerinin dostluğunu anlatmaya gerek de yoktur. Allah'ın dostluğunun yanında diğerlerinin lafı bile yapılmaz. Başına bir şey gelse yardımı Allah'tan istemektesin. Hastalansan şifayı Allah'tan istemektesin. Seni hiç ummadığın yerlerden rızıklandıran yine Allah'tır. Zorluk anında sana sebat veren. Melekler ve müminlerle seni destekleyen yine Allah'tır. Günahlarını bağışlayacak olan, tövbe ettiğinde seni affedecek olan Allah'tır. Öldüğünde ise dönüşün yine Allah'a olacaktır. İşte bu yüzden senin dostun Allah'tır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allahu veliyullezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. İnname veliyukumullah. ''Sizin dostunuz ancak Allah'tır.'' ''Fa'lemû ennallâhe mevlakum ni'mel mevla ve ni'men nasir. ''Bilin ki Allah sizin yardımcınızdır.'' ''O ne güzel mevla, o ne güzel yardımcıdır.'' ''Her şeye bir ölçü ve nizam koyan Allah'a hamdolsun.'' ''Her kim Allah'ın kendisine olan sevgisinin artmasını istiyorsa.'' Allah bu kişiye İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını örnek olarak bırakmıştır. allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a bile onun dinine uy diyerek İbrahim Aleyhisselam'ı işaret etmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı ortadadır. Rabbim milleti İbrahim'e uymayı bizlere nasip eyle. O ki herkesin Allah'a şirk koştuğu bir ortamda Rabbisine yönelerek Yüzünü Allah'a teslim ederek kavmini ve vatanını terk etmişti. O ki Allah'ın memnun etmek ve emrini yerine getirmek için oğlunu dahi kesmeyi göze almıştı. Rabbim bizlere de onun teslimiyet ve tevekkülünden nasip eyle. Rabbim sen bizlere onun yoluna ittiba edebilmeyi nasip eyle.